Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim onlara, o halde asıl işiniz nedir ey elçiler dedi. Onlar şöyle dediler, biz suçlu bir kavme, Lut'un kavmine, üzerlerine çamurdan pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik. Orada Lut'un yöresinde bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir ev halkından başka Müslüman bulamadık. Orada elem dolu azaptan korkacaklar için bir ibret bıraktık. Musa kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delille firavuna göndermiştik. Oysa kuvvetine güvenerek yüz çevirdi ve bu bir büyücü veya delidir dedi. Bunun üzerine biz de kendisini ve ordularını yakalayıp denize attık. Oysa pişman olmuş, kendini kınıyordu. Ad kavminde de ibretler vardır. Hani onların üzerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik. Üzerine uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu. Semud kavminde de ibretler vardır. Hani onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti derken Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardı. Bu yüzden bakınıp dururken kendilerini yıldırım çarpı vermişti. Artık ne yerlerinden kalkmaya güçleri yetti, ne de başkasından yardım görebildiler. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar fasık bir toplumdular. Göğü kudretimizle biz kurduk. Ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter. Yeri de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden erkekli dişili iki eş yarattık. O halde Allah'a koşun. Şüphesiz ben size onun katından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size... Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım İşte böyle onlardan öncekilere hiçbir peygamber gelmemişti ki o bir büyücüdür yahut bir delidir demiş olmasınlar onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler ki hep aynı şeyleri söylüyorlar hayır onlar azgın bir topluluktur onun için onlardan yüz çevir Artık kınanacak değilsin. Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. Şüphesiz Allah rızık verendir. Güçlüdür, çok kuvvetlidir. Şüphesiz zulmedenler için önceki müşrik arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır. Artık azabımı acele istemesinler. Uyarıldıkları günlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba Beyti Mahmura Yükseltilmiş tavana, göğe, kabaran denize andolsun ki şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur. O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır, dağlar yürüdükçe yürür. İşte o gün içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların bay haline. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Bu Kur'an mı bir büyüymüş yoksa siz mi gerçeği göremiyormuşsunuz? Girin oraya. İster dayanın ister dayanmayın. Sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor. Şüphesiz... Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Onlara dünyada yapmakta olduklarınızın karşılığında sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için denir. Biz onlara... İri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya Biz onların nesillerini kendilerine kattık Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz Herkes kazandığı karşılığında rehindir Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. Orada içilince boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar. Hizmetlerine verilmiş kabuğunda saklı inci gibi gençler etrafında dönüp dolaşırlar. Birbirlerine dönüp ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız diye sorarlar. Derler ki, şüphesiz daha önce biz ailemiz içinde yaşarken Allah'a isyandan korkardık. Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu. Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz o iyilik edendir, çok merhametlidir. Ey Muhammed! O halde sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar o bir şairdir, onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. Onlara de ki bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yoksa o Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi mi diyorlar. Hayır, sırf inatlarından dolayı iman etmiyorlar. Eğer doğru söyleyenlerseler, hadi onun gibi bir söz getirsinler. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar, yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir? Yoksa onların kendisi vasıtasıyla ilahi vahiy dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer varsa dinleyenleri açık bir delil getirsin. Yoksa kızlar ona, Allah'a da oğullar size mi? Yoksa sen onlardan tebliğ görevine karşılık... Bir ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır? Yoksa gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Gökten düşmekte olan parçalar görseler, bunlar üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerinde bırak. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da edilmeyecektir. Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var fakat onların çoğu bilmezler. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamdla tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında onu tesbih et. Necm Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Battığı zaman yıldızı olsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı, ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahidir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygambere olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül müntehanın yanında. Meva cenneti onun, sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar putperestler yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünyada Allah'ındır. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Şüphesiz ahirete iman etmeyenler meleklere dişi isimleri veriyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Öyleyse bizim zikrimizden, Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta. Şüphesiz senin Rabbin, ...yolundan sapanı daha iyi bilir. O, hidayete ereni de daha iyi bilir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bu, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması... ...iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Onlar, ufak tefek kusurları dışında... Büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Şimdi yüz çevireni, pek az verip de kas katı cimrileşeni gördün mü? Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor? Yoksa Musa'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sayfalarındaki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir. Şüphesiz en son varış Rabbinedir. Şüphesiz o güldürür ve ağlatır. Şüphesiz o öldürür ve diriltir. Şüphesiz o iki eşi erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan Meniden yaratmıştır Şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir Şüphesiz o başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı Ve varlık sahibi kıldı Şüphesiz o şiranın da Rabbidir Şüphesiz o önce gelen Ad kavmini ve Semud kavmini helak etti Ve hiç kimseyi bırakmadı Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O, muhtefikeyi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun ey insan? Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı. Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur. Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi, Kur'an'a mı şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Hadi Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik, korkunç bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin israfinin benzeri görülmemiş, bilinmedik, korkunç bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. Davetçiye doğru koşarlarken kafirler bu zor bir gün derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp, ''Bu bir delidir.'' dediler ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu. O da Rabbine ''Ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et.'' diye dua etti. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Gemi inkar edilen kimseye Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. Andolsun biz onu tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler? Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp, Öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Ad kamide de Hud'u yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış? Biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi. İçimizden bir insana mı uyuyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz. Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o yalancının şımarığın biridir. Onlar... Yarın bilecekler kimmiş yalancı, kimmiş şımarak. Salihe şöyle demiştik. Şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret. Onlara suyun deveyle kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Derken, Kavmin en azgını olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış? Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağaldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öüt alan? Lut kavmi de uyarıcıları yalanladı. Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lut'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız. Andolsun Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Andolsun onlar onun meleklerden olan misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silmek kör ettik. Hadi azabımı ve uyarılarımı tadın dedik. Andolsun onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi. Hadi! Azabımı ve uyarılarımı tadın dedik Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık Var mı düşünüp öğüt alan? Andolsun Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti Bütün ayetlerimizi yalanladılar Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir beraat mı var? Yoksa onlar biz yardımlaşan güçlü bir topluluğuz mu diyorlar? O topluluk yakında Bedir'de bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Hayır, kıyamet onların görecekleri asıl azabın vaktidir. Kıyamet azabı ise daha müthiş ve daha acıdır. Şüphesiz suçlular, müşrikler, sapıklık ve ateşler içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine cehennemin dokunuşunu tadın denecek. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emirimiz ancak bir tek emirdir, göz kırpması gibidir, anında gerçekleşir. And olsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şeyse kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında Doğruluk meclisindedirler. Rahman Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi açmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde... Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz ey cinler ve insanlar! O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yaralıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanlandıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye, iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar asarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki Yakut ve Mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde... Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbiniz'in hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Vakıa Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar. Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette, mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları, Cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuşetlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece ''Selam, selam'' sözünü işitirler. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sedir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde, ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir. Onlar iliklerde işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahata dalmış ve azgın kimselerdi. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Diyorlardı ki biz öldükten toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı? Biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evet ki atalarımız da mı? Deki şüphesiz öncekiler ve sonrakiler mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra size ey haktan sapan yalanlayıcılar! mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez. Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? ''Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. ''Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. ''İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? ''Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya, tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?'' Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde o yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenlerseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama aktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Hadid Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. O, ilk ve sondur. Zahir ve batındır. O, her şeyi hakkıyla bilendir. O, gökleri ve yeri altı günde, altı evrede yaratan, sonra Arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı onundur. Bütün işler ancak ona döndürülür. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerin özünü kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken... Size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ezelde sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten, Mekke fethinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin. Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Mümin erkeklerle mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir. Bugün size müjdelenen şey İçlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir. İşte bu büyük başarıdır. Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere ''Bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım'' diyecekleri gün kendilerine ''Arkanıza, dünyaya dönün de bir ışık arayın'' denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. ''Bunun iç tarafında rahmet, onlar münafıklar tarafındaki dış cihetindeyse azap vardır.'' Münafıklar müminlere şöyle seslenirler, ''Biz de dünyada sizinle beraber değil miydik?'' Müminler de derler ki, ''Evet, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibetler gelmesini gözlediniz, şüphe ettiniz.'' Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı şeytan Allah hakkında da sizi aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye alınır. Barınağınız ateştir. Size yaraşan O'dur. Orası gidilecek ne kötü yerdir. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten, ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık. Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç verenler var ya, verdikleri onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar sıddıklar, sözü özü doğru kimseler ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince. İşte onlar cehennemliklerdir. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Nihayet hepsi yok olur gider. Tıpkı şöyle, bir yağmur ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise dünyadaki amele göre ya çetin bir azap veya Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı aldanış metağından başka bir şey değildir. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni Gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık. Çünkü Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez. Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emreden kimselerdir. Kim yüz çevirirse bilsin ki şüphesiz Allah ganidir, zengindir, övülmeye layıktır. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık ki insanlar ondan yararlansınlar. Allah da kendisine ve Resullerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir. Ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir. Sonra bunların peşinden... Arda arda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk. Kendiliklerinden icat ettikleri ruhbanlığa gelince, Biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da pasık kimselerdir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat pay versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur versin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Bunları açıkladık ki kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şeyi kendilerine has kılmaya güçlerinin yetmeyeceğini ve lütfun Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediği kimseye vereceğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.